çıkmasa Merret Türkiye'miz ile Misafir Sanatçı Programı muhabbetleri Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenlerimiz. Ben Mürvet Türk Yılmaz. Açık Dergide Açık Masa Misafir Sanatçı Programı'nın 10. bölümündeyiz. Depremin birinci ayını doldurduk bile. Bölgede hala çok büyük temel ihtiyaçlar giderilmemiş durumda ve tamamen büyük bir güvensizlik hakim. STK'ların aldığı inisiyatiflerle bu dayanışma sürmekte çoğunlukla. Güvenlik kıyılar arayışına sürüklenen bir halk var. Yani hem deprem bölgesinde yoğunlaşan hem de göçlerle birlikte farklı bölgelere yayılan bir travma göçü var. Bu yüzden daha geniş uzun soluklu bir rehabilitasyon sürecine de ihtiyacımız var. Ee, bu varlar yoklar arasında ortak yasamızda güvenli bir kıyı ya da kıyılar arayışı sürerken açık masada kıyı kavramını ele alan bir sanat kolektifini Kıyı Project'e misafir etmek istedi bugün. Ee, tahmin edersiniz ki programımızın başlığı sanat ve kıyı. Misafirlerimiz ise kolektiften sevgili Özge Yağcı, sevgili Ebru Nalan Sülün ve sevgili Kenan Tingöz. Hoş geldiniz. Kemal Tizgöl <gülüyor> düzelteyim. Kemal Tizgöl, evet. evet. Var. Ee, hoş geldiniz tekrar. Hoş Merhabalar. Olduk. Hoş Merhabalar. Şimdi izninizle sizi e, kısaca tanıtayım dinleyenlerimize, daha sonra Kıyı Project hakkında hemen muhabbetimize başlayalım. Ee, Özge Yağcı lisans eğitimini e, ODTÜ Mimarlık Fakültesi e, Şehir Planlama Bölümünde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisansına devam etti. 2022'de 9 Eylül Üniversitesi Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı'nda sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Halen çalışmalarını Antalya'da atölyesinde yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışı sergilere katılmıştır. Sanat üretimlerinde birey ve birey dışında kalan Doğal ya da yapay yapı ve mekanizmalarla bir tür diyalog kurma çabasına girer. Bu çoğu zaman kurulamayan bir diyalogun deşifrasyonu şeklinde ortaya çıkar. Kurulamayan şehir, ev, yuva, aile, birey, toplum gibi temalar üzerinden ara bir mekan kurgusu geliştirir. Ve kendisi de bu ara mekanın karakterlerinden birisi olarak eksik yanın peşine düşer. Kemal Tizgör 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Seramik Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Eğitimini ve aynı üniversitede Sanat Yeterlik Eğitimini tamamladı. 2014'te doçent oldu. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok karma sergi, sempozyum, biennial ve workshoplara katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde basılan 500 seramik heykel gibi uluslararası yayınlarda yer alan sanatçının 3 ödülü ve 4 kişisel sergisi bulunmaktadır. Erken dönem çalışmalarında formal ve rediktivist bir anlatım dili geliştiren Tizgöl, daha sonraki sergilerinde nesne oluş biçimleri gerçek kopya ve yeniden üretim konuları üzerine çalıştı. Son sergisinde yol ve yola dair izlekler çerçevesinde üreten Tizgöl halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ebru Nalan Sülün Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Resim bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini Türkiye'de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu 1990-2010 başlıklı tezi ile tamamladı. Sülün Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Ana Dalı'nda öğretim üyesidir. Ve Batı Sanatı Çağdaş Sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir. Pek çok sergide küratör, sanat festivali ve etkinliğinde koordinatörlük gibi görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet Gazetesi Sanat Dünyamız Genç Sanat gibi ulusal sanat dergilerinde sanat eleştirileri kaleme almıştır. Habib Aydoğdu Kırmızı Antalya'da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür Sanat Ortamı ve Türkiye'de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu isimli 3 kitabı olan Ebru Nalan Sül'ün UNESCO Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesidir ve 2014-2018 yılları arasında AYKA Türkiye'nin yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. Evet, e, tekrar hoş geldiniz. Bugün Kıyı Project'in kolektif oluşum sürecini, kıyı kavramı çerçevesinde kıyılardaki sergilerini, belgeleme yöntemlerini, gelecek projelerini ve kolektifin Antalya'da varolma direncini konuşacağız. Özge seninle başlayalım. E, çünkü Kıyı Project'in kuruculuğunu üstlenmektesin. Kolektifinizin oluşum sürecini bizimle paylaşır mısın? Yani hangi ihtiyaçtan doğduğu ve kolektifin yapısı, niyeti hakkında konuşalım mı ve neden Kıyı tabi ki? Tabii ki. Hı -hı. Kıyı projesinin oluşum süreci Hamdi Can'la yaptığımız bir sohbete dayanıyor. Ona Antalya'da güncel sınıf ortamına alternatif bir şeyler yapabilir miyiz sorusunu yönet, yönetmemle başlıyor aslında. Antalya'daki galerilerin sayıca çok az oluşu ve o zamanlarda Antalya'daki sanatçılara karşı mesafeli duruşu galeri ortamında gerçekleştirilebilir bir, bir proje üretme isteğinden uzaklaşmamıza neden oluyor. Web projeyi kamusal alana taşıyabilir miyiz?" E, sorusu etrafında şekilleniyor. E, i̇lk başlarda Antalya'nın tarihi kent merkezi kale içinde bir şeyler yapılabilir mi diye düşünüyoruz. Evet. E, ama sonrasında hem mekanın çok turistik olması, dolayısıyla yoğun insan trafiğine maruz kalması, hem de hali hazırda kale içinde yürütülen sanat projeleri nedeniyle e, bu mekandan vazgeçiyoruz. Sonrasında ben kıyıda bir şeyler yapabilir miyiz? Kıyı mekanlarını alternatif bir sergileme alanı olarak kullanabilir miyiz diye bir soru ortaya atıyorum. Sonrasında bu konuyu yakın çevremizden insanlara taşımaya başlıyoruz. Öncelikle Kemal Hoca'yı açıyorum. Ee, onun ve bizim önerdiğimiz diğer isimlerle birlikte de ilk katılımcılar belirlenmeye başlıyor. Ee, evet. İlk toplantımızı da Ekim 2019'da gerçekleştiriyoruz. Bu evet. nedenle bu tarihi de aslında e, kolektifin başlangıç tarihi olarak ele alabiliriz. Evet. Evet. Evet. İlk başlarda kolektif olarak görmüyoruz aslında kendimizi. Bir sergi etrafında toplanan bir sanatçı topluluğu gibi başlıyor. Ancak proje ilerledikçe yaptığımız kavramsal tartışmalar, birlikte üretim ve paylaşım şeklimiz kolektif bir deneyime doğru evriliyor. Buradaki amaçlarımızdan birisi de atölye ortamlarımızı ve üretimlerimizi paylaşımına açmak aslında. Hı -hı. sanatçılar arasında bir dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturabilmek. Böyle çok kısaca kendi kişisel hayatımdan da bir parantez açmak isterim. Teşekkür. Antalya'dan önce İzmir'de yaşıyordum ve orada kişisel bir atölyem olmadığı için 9 Eylül Üniversitesi'nin sunduğu atölye ortamında üretimlerimi gerçekleştiriyordum. Ee, okul ortamı aslında kolektif bir mekan e, deneyimi sunuyor sanatçı için. Ee, Antalya'ya döndüğümde tabii ki bir kişisel atölye ihtiyacı doğdu. Ee, kendi kişisel atölyemi açtım. Ancak e, bu sürecin benim için biraz sancılı olduğunu ve İzmir'deki o kolektif deneyimi, e, paylaşımlı bir atölye mekanını özlediğimi söyleyebilirim. Hı hı. Ee, Kıyı Project bu anlamda. E, bu izole e, atölye ortamından da kaçışı sağlıyor benim için. E, neden kıyı sorusuna gelecek olursak, Antalya'nın kıyı alanları e, doğal kıyı çizgisini koruyabilmiş alanlar. E, örneğin İzmir'deki gibi devasa bir dolga alanı ile karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla şehir yaşamı kıyıda bir esnemeye ve dağılmaya kendini bırakıyor. Kendini... Kıyı ile kurduğu bağ oldukça organik. Hı -hı. Neredeyse 6 ay yaz sürüyor Antalya'da. Kıyı alanları çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Bir ayağımız denizde gibi yaşıyoruz aslında. Tabii ki bu durumda kıyı alanları üzerinde çok ciddi baskılar oluşması ile sonuçlanıyor. Hı -hı. Yoğun insan trafiği, yapılaşma, kıyı kanunu ihlalleri bu olumsuz durumlardan birkaçı. Bir yandan da Antalya'yı devasa bir turizm kenti gibi görüyorum. Turizm kenti yut yutuyor bir anlamda ve her şey turizm odaklı düzenlenmeye başlıyor. Evet. Bu nedenle turizm baskısının kentte hafifletildiği kültürel ağlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kıyı hmm. projekte bu nedenle kıyı alanlarının yalnızca turistik faaliyetlerle değil, kültürel oluşumlarla da kavrandığı, müşterek bir mekan yaratma hayalinden yola çıkıyor diyebilirim. Evet, işte tam da burada bence Ebru'ya e, geçelim. Yani e, müşterek alanlar, kamusal alanlar derken neredeyse 24 yıldır Antalya'dasın Ebru şimdi yeni İstanbul'a taşındın o şehri deneyimledin kamusal alanda birçok projeye yön verdin kıyı projek ile yolun nasıl kesişti ve Antalya'daki kamusal alan ile kolektif arasında bir diyalog kurulabildi mi? Teşekkür ederim Mürüvvet gerçekten aslında kıyı projek üyeleri çok da uzak olmadığım isimler. Öncelikle onlar bundan söz etmek istiyorum. Biz yıllardır aslında halihazırda hazırda beraber üreten, e, gerçekleştirdiğim külatöryel sergilerde e, yine yer alan, aramızda hem bir dostluk hem de bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdiğim isimler aslında, Kıyı Project'in içerisindeki isimler. Evet. E, yıllardır kamusal alanı çok önemsediğimi söyleyebilirim. Yani kamusal alan e, aslında e, kentle çarpışan e, ve gerçekten fikir ve sanat üretiminin en önemli ve en sınırsız e, alanı. Dolayısıyla kıyı e, Antalya'nın kendi içinde bulunan o organik yapısını da referanslıyor. E, öncelikle soruna belki tekrar şöyle bir cevap verebilirim. Örneğin Kemal olsun, buradan anabiliriz. Hmm. Bizim kıyıda yer alan Handan dayı olsun, Özge Yavcı olsun ve belki burada ismini anmadığım birçok isimin sanat üretim pratiklerini de çok hakimim. Yer yer sanatçı dostlarımı diyeyim, farklı mecralarda da yazdığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla onların kıyıyla nasıl temas kurduklarını ya da sanat üretim yöntemlerini e, hissedebiliyorum. Ben evet. bu ekipte bir teoristen olarak varım. Bir yazar olarak varım. E, ve e, benim belki de daha önce ürettiğim yani kamusal alanı deneyimlediğim projelerden çok farklı bir profilde bu ekibin içerisindeyim. Hı -hı. Bir dış göz olarak seyrediyorum, heyecanlanıyorum. Ve oldukça önemsiyorum. Ben kalıcı içinde yıllardır, yani beş yıl oldu galeri sergilerinin dışında kamusal alanda hali hazırda her yıl farklı temalarla festival içerisinde açık hava sanat alanını gerçekleştiriyorum ama kıyı projesinin organiği çok önemli ve çok farklı çünkü Antalya gerçekten kıyı aktif olarak kullanan bir kent yani diğer kentlere nazaran Antalya'da her yerden ile temas kurabiliyorsunuz ve e, bu da çok farklı böyle sosyal e, kodlamaları da getiriyor aslında şehrin yaşam biçimine. Dolayısıyla bir kolektif olarak bu kadar aktif kıyı kullanan bir kentte bunu bir sanatın e, felsefi ya da düşünce boyutunda ele almak ya da sanatı bu anlamda değerlendirmek, bu şekilde bu perspektiften bakıyor olmak e, bence kıyı en Kıyı'nın özelliğini özellikle, Kıyı Project'ın özelliğini Hı -hı. artıran çok önemli bir detay. Mutlaka. Ee, yani ben aslında çok organik bir şekilde zaten e, bir aradaydım bu ekiple. E, ve çok organik bir şekilde de yine e, bu e, özellikle ikinci sergide e, varlığımı tüm heyecanımla sürdürüyorum. Tabii ki evet. yazılar yazacağım. Evet. Geliştirme dinleri kaleme alacağım. Bu şekilde Evet, bu, e, tabii ki bu e, organiklikle samimiyeti e, beraberinde getiriyor. Evet. İşlerin algılanabilirliğini, e, hissedilebilirliğini evet. arttırıyor. Gerçekliğini evet. ve samimiyetini gerçekten e, evet. arttıran bir durum bu. Evet. Bunu aktarabiliyor mutlaka. Yani ben, ben de öyle bir his e, bıraktı açıkçası. Peki e, şimdi Kemal'i sormak istiyorum. Yani Kıyı Project'in oluşumunda ve ilk projelerden itibaren önemli katkıların var Kemal. E, Kıyı Project'in Antalya kıyıların topografik yapısı ve sergilenen işler arasındaki organik bağı nasıl kuruluyor? Yani bu samimiyetten şimdi bahsederken e, tabii ki bu organik e, bağı da konuşalım. Yani bu işlerin belgelenmesi sergilenmesi nasıl oluyor? şöyle söyleyebilirim Aslında kıyı Project bizim kıy kıyı başka bir anlamda keşfetmemizi de sağladı Tamam Evet Özgenin dediği gibi e, Antalya'da yaşıyoruz kıyıyla e, içli dışlı bir halimiz var ama e, kıyı e, gözlemlemek incelemek ve onun üzerinde düşünmek proje yapmak başka bir şey e, kıyının daha önce hiç keşfetmediğimiz farkına varmadığımız yerlerini e, yönlerini keşfettik bu proje sürecince. Mesela kıyı çizgisinin değişimi, suyun yükselişi, bazı kayaların kayboluşu bunları proje esnasında keşfettik ve bizzat deneyimledik. Hı hı. Mesela ilk sergide ben bir kayanın çevresine yerleşen e, aidiyet ve aidiyetsizlik konularını e, ele alan bir e, iş yapmıştım. Anfamilyalar yaptım. E, ...tanıdık olmayan yabancı anlamında böyle bir iş yapmıştım. Evet. Orada bir kaya vardı. Sürekli o kayanın ölçüsünü alıyordum. Ee, ve kayaya göre bir iş üreteceğim için farklı dönemlerde kayaya gidip ölçmeye e, çalıştım. Ama her seferinde gittiğimde kayanın ölçüsü değişiyordu. Çünkü kayayı kaplayan çakıl e, oluşum hı hı. E, yükselip alçaldığı için... E, kayanın büyüklüğü değişiyordu. Bu benim için çok şaşırtıcı. Koskocaman bir kayanın e, böylesi kaybolabileceği ve biçim değiştireceği adeta yaşayan bir organizma gibi e, farklı hallere bülüne bülünebileceği e, düşünmezdim. En sonunda da kayam kayboldu. Ve başka evet. bir kaya başka bir kayayla e, çalıştım. Evet. Yani Bizim e, topografya ile kurduğumuz ilişki çok organik ve çok değişken. Burada hı hı. hava şartları, iklim, ışık, denizin yükseltisi, insan nüfusu, mevsim çok önemli. Yani bir geçici bir kurgulanma sunduğu için sergi alanları. Evet. Biz orada geçici süreyle varız ve belli kısa süreler için sergi oluşturuyoruz. Bu da oldukça kamusal alan olduğu için bir yandan da bizi zorlayıcı... Etmenler oldu. Tabii ki fırtına gibi doğal şartlarda kıyıyla kurduğumuz e, ilişkide e, böyle bir challenge e, şeyi de açtı yani. E, Tabii iklime, doğaya bağlı evet, Sürekli bir, şey. bir güncellenen, devinen bir proje olarak görüyoruz. E, şuna değinmek isterim. Antalya'da ilginç zaten e, topografyasında ilginç bir durum var. Üç farklı kıyı bandı sunuyor. Konyaaltı daha çakılı, düz, geniş kilometrelerce uzanan çakılı bir plaj ve daha çok daha çok dışarıdan gelen şehrin dışından gelen bir yaz tatili yurt dışından turistlerin yer aldığı, güneşlendiği, yüzdüğü ve turistik bir mekan olarak algılanan bir yer. Ee, çok büyük plajları var orası onun kullanımı e, popülasyonu da öyle ama mesela falezler daha lokal bir yer merdivenlerle denizde iniliyor ve e, falezlerin üzerinde e, birkaç işletme var ve dik e, yamaçlardan merdivenlerle suya giriyorsunuz ve karayla temas etmiyor ayaklarınız direkt deniz bir e, derin bir denize giriyorsunuz evet e, en sonda da Lara'da çok geniş kumulların olduğu büyük bir kum plajı var. Biz de ilk sergilerimizi oluştururken ya da faaliyetlerimizi oluştururken neler yaparız kıyadına düşünürken bu üç farklı topografiyi kullanmak istedik. Yani bize Antalya'nın sunmuş olduğu bu üç farklı topografiyi işlerimize yansıtmayı, bu, bunu bir veri olarak kullanmak istedik. Ve şehrin altı Konya altında e, e, başladı birinci sergimiz Blow the City. E, pandemi sürecinde. Şu evet. anda da e, Avrupa Birliği tarafından e, desteklenen e, Culture Civic'ten de bir hibe aldığımız ikinci sergimizi e, hazırlıklarındayız. Beton Hı -hı. Hayvan Deniz'de Lara plajlarında gerçekleşecek ve üçüncü sergiyi de, pardon, e, falezlerde gerçekleşecek. Üçüncü e, sergimizi de Lara'da kumul etkisi olarak yapmayı planlıyoruz. Evet. Ee, önemli projeler geliyor yolda demek ki. Ee, çok iyi. Aslında bu kıyı projektin e, yapısı benim sanat tarihinde Lender'da ya da işte toprak sanatı ya da arazi sanatına gö e, gönderiyor. Bir, bir yandan oraya bir e, uçuş oldu. Özellikle şimdi bu deniz seviyelerinin yükselmesi, alçalması ve iklimsel değişik o dönemde 1970 yılında Robert Smithson'ın çok güçlü romantik bir çalışması vardır. Spiral Jetty diye Utah'ta gerçekleştirdiği evet. büyük tuz gölünde evet. terk edilmiş bir endüstriyel sitede yapılmıştır o. Ve gölün alçalık yükselmesine göre uyumlu görünür, belirir, kaybolur. Ee, yani bu eğilim aslında bölgesel bir ekoloji bilinci veya işte o dönem yani eskilerin kültürlerinden keşfi ile ilgili romantik manzaraya dönüş e, arzusu diyebiliriz. Yani bugün yine doğa ve canlı uyumunu, biyopolitikayı ve ekolojinin politikasını e, tartışıyoruz. Dolayısıyla Kıyı Project çok anlamlı gerçekten. Çok önemli bir kolektiflik içindesiniz umarım e, uzun soluklu olur. Şimdi bu aşamada şimdi biyopolitikada deyince pandemiye geleceğim ben e, Özgeye döneyim e, tekrar kolektifin yön değiştiren projeleri oldu mu? E, gerçi e, Kemal söz etti gelecek projelerden de deprem dayanışmasına katkıda bulunabildim acaba e, kolektif? Ee, şöyle <gülüyor> öncelikle pandemi. Pandemiden, pandemi evet. ee, biz 2019'un son aylarında kurulduğumuz için e, kolektifin başlangıç aşaması 2020 yılında meydana gelen pandemiden oldukça fazla etkilendi. E, toplantılarımızı fiziksel olarak yapmakta zorlandığımız için çevrim içi ortamı taşıdık. E, bu durumda kolektifin yeni bir amacı da oluşmaya başladı. E, pandemi döneminde dijital mecralara sıkışan sanat ortamına e, doğayı yeniden hatırlatmak ve onu alternatif bir sergi alanı olarak görme fikriydi bu. Hı hı. E, ancak kıyı alanlarına getirilen kullanım yasakları nedeniyle e, ilk sergimizi bir yıl kadar ertelemek zorunda kaldık. E, sonrasında bu kısıtlamalar kalktıktan sonra e, 2021 yılında ilk sergimizi açabildik. E, diğer projelerden e, Kemal Hoca biraz bahsetti. E, üç farklı sergi projesi ve bir kitap çalışmasıyla yola çıkıyoruz. Hı -hı. E, şu anda ikinci sergimiz üzerine çalışıyoruz. E, sergimizin adı Beton Hayvan Deniz. Ee, sergiye bir ay gibi bir süre kaldı. Ee, Kemal Hocanın e da bahsettiği gibi e, bir Avrupa Birliği projesi olan Cultures ve Kültür Sanat Destek Fonu'ndan, e, onun tarafından finanse ediliyor projemiz. Hı hı. Biraz, e, projeden bahsetmek istiyorum. Hazır, e, çok yakın bir zaman kalmışken hani nasıl bir sergi hazırlığı içindeyiz, e, Onu biraz anlatmak isterim. Evet, lütfen. E, aslında biraz Kemal Hoca da değindi. Göçede bir kurgusu var. Ee, biz hani e, sabit bir mekanda kalmak ve her seferinde aslında aynı mekanı deneyimlemek yerine e, her sergi deneyimimizde farklı bir mekana yerleşiyoruz. Hı -hı. E, i̇kinci projemizde e, falez oluşumlarının üzerinde yer alan devasa bir beton iskele üzerinde kurguluyoruz aslında. Beton iskelenin varlığı insanın doğaya müdahalesinin çarpıcı bir örneği. Antalya'da kıyı çizgisinin dolgu alanlarıyla belirlendiği ender noktalardan birisi burası. Alıştığımız doğal kıyı çizgisinin de bozulduğu bir alan. Dolayısıyla insan merkezci bakıştan uzaklaşmak biraz zor olsa da e, bu sefer kıyı yalnızca bir mekan olarak e, kurguya dahil etmek yerine e, öteki ya da yoldaş türlerle düşünmek gibi bir bakış açısı geliştirmek istedik. Yani bu beton kıyının canlı türleri neler olabilirdi e, bunun üzerine de eğildik. Hı -hı. E, şey pandemide e, aslında kıyının aktif olarak yürüttüğü bir proje olmadı e, ancak Antalya'da ee, kurulmuş e, Sanat Gönüllüleri Derneği var. Ee, onların yürüttüğü bir proje vardı. O da e, şey depremden etkilenen e, Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlanan öğrencileri, yetimek sınavına hazırlanan öğrenciler için e, Antalya'daki sanatçıların atölyelerini açmasıydı. E, yani ücretsiz olarak. Evet. Onlara ders vermek ve onlarla bir dayanışma ortamı oluşturmaktı. Ee, ben kendim kişisel olarak seramik atölyemi açmak istedim. Ee, seramik dersi yapabileceğimi söyledim. Ee, onun dışında Hı -hı. pek çok atölyeden e, destek geldi aslında. Şu an çok ciddi bir kontenjan oluştu. Bu şekilde. Evet, tamam. Evet, yani çok güzel girişimlerde bulunmuşsunuz. Dayanışmalarda bulunmaktasınız. Gerçekten önemli, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dayanışmalar da böyle bir uzayacak, daha çok sürecek büyük ihtimalle. Programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Kapatmadan önce. Acaba? Teşekkür ederiz. Evet, Sağ ol, teşekkür etmek, için teşekkür ederim. Evet sayın dinleyenlerimiz, e, konuklarımız Özge Yağcı, Kemal Tingsöz, e, Tizgöl çok özür dilerim Kemal, <gülüyor> Kemal Tizgöl, e, Ebru Nalan Sülün ile Kıyı Project hakkında konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kıyı Proje't ile ilgili detaylı bilgiler için kiyoproject.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz ve bir sanat projesi ile kıyıya yerleşmek yazısını sanat atak'ta okuyabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da Kıyı Proje'ti takip edebilirsiniz ve tabii ki yeniden kapatmadan önce emekleri ve destekleri için kayıt masasında Feryal Kabile Açık Dergi'yi İkizam Mavi Tuna'ya ve Açık Radyo ailesine çok teşekkür ederim. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalınız.